Radyo Tiyatrosu Ömer Bin Aziz Senaryo Mehmet Mert Program yönetmeni Hüseyin Aydemir Yayını hazırlayan Niyazi Hancı mi? Hazırlıyorum anne. İyi iyi. Ağızları boş kalsın olur mu? Aa niçin anne? Her zaman doluyordu ya. Su koymak için. Koyalım ki sütümüz çoğalsın. Ne diyorsun anne? Halifemiz Hazreti Ömer bunu yasaklamadı mı? Aman kızım. Gecenin bu saatinde mi? Halife Ömer'in haberi ne bundan? Anne...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 Bir de tayin edici memurları insanlara iyi hizmet etmeleri için teftiş ederek bana bildirmenizi istirham ediyorum. Kabul, Kabul ettik. Alimler onun bu istişare ve isteklerinden dolayı memnun kalıp daima yardımcısı olurlar. Böylece yedi yıl Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'nin valiliğini yapar.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 Bazı endişeler taşıyorum. Siz kimi derseniz Müslümanlar onu seçerler. Sen, sen yine de bu ahitnameyi al. Emin olmak istiyorum. Kapalı ve mühürlüdür. Açmadan içinde yazılı olanlar için Cuma namazından sonra Müslümanlardan biratiste. atiste. Neticeyi de hemen bana bildir.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 ...önemli bir misafirini bekliyor. Bu, haricilere ait... ...gizli teşkilatın başı olan... ...Şevzep. Şam'dan... ...halife hakkında çok önemli haberlerle... ...dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur! Öbekçi! <Evet. Evet. gülüyor> Elezrat'la görüşeceğim. <gülüyor> Kimsin?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 Gerisi çorap söküğü gibi kendiliğinden gelir. Eee <gülüyor> atsunlar uzak yoldan geldin. Hem de nasıl. <gülüyor> <gülüyor> Sana mükemmel bir sofra hazırlattım. Yanında da eğlence, müzik, her şey var. <gülüyor> Şimdi istihbaratı kuvvetlendirip gelişmelere göre anında kararlar almamız lazım. O halde hemen Şam'a, halifenin bulunduğu şehre taşınalım ha. Önce şu ziyafet işini aradan çıkarsak Aa. ha. <gülüyor> Haricilerde bu sevinç rüzgarları eserken halife Süleyman da vefat eder. Vasiyeti üzere... Ahitname'de yazılı olanlar okunacak, kimin halife olacağı anlaşılacaktı. Alimler, emirler, Müslümanlar camide hazır. Vezir Reca kürsü de ahitnameyi açmış. Herkes merakla ne çıkacağını bekliyor. Halife Süleyman bin Abdülmelik'ten Ömer bin Abdülaziz'e seni benden sonra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 Biadettim. Ben de Ömer'e biadettim. Ben de biadettim. Ben de biadettim. Ben de biadettim. Ben de biadettim. Evet. Ya Ömer. Ya Ömer. Duymadın mı ya Ömer? Niçin cevap vermiyorsunuz? Cevap vermiyor diye. Veremiyor. Fena galiba. Ya. Hemen oraya geliyorum. Gel ya Ömer, gel. Yardım edeyim de şöyle kürsüye gel ha? Rengin sabsal olmuş. Hasta mısın yoksa? Ya <gülüyor> ya. Ayet namiyi duyunca çık şöyle. Merdivenden kürsüye. Hadi. Tamam böyle iyi. Ya Ömer, kürsüden bir şeyler konuş. Müslümanlar sesini duymak istiyor. <gülüyor> Bu ne harçtır ya Rabbi?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 Bu sebeple verilen vazifeyi geri iade ediyorum. Bu mazeret değil. Vazifeden kaçamazsın. Biliyorsun Halife Süleyman vefat etmeden önce ahitname ile Müslümanların biatını almıştı. Evet doğru. Bu mazeret değil. Evet. Ömer'e biat ettik. Evet, Ömer e biat. Ya Ömer sana, sana iade Evet. Görüyorsunuz işte. Bütün Ümmüye oğulları Halife Süleyman'ın yakınları da biat ediyor. Öyle öyle anlıyorum ki bu vazife birden omuzlarıma yıkılıverdi. Artık ne söylesem boşuna. Elhamdülillah kabul edildi. Mübarek olsun. Şimdi halifemiz olarak konuşta yerini belli et. Allahu Teala'ya hamd ve onun resulü Muhammed Aleyhisselam'a selatü selam olsun. Beni müminlerin başına halife seçtiniz. Sizlere ilk tavsiye ediciğim şey, Allah'tan korkmanızdır. Zira Allah korkusu her şeyden hayırlı ve bütün iyiliklerin anahtarıdır. Ey Müslümanlar! İç aleminizi ıslah ediniz ki, Allahu u Teala'da dış dünyanızı düzelsin. Devamlı surette ölümü hatırlayın. Gelip çatmadan evvel ölüm için hazırlıklı olun.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 Ölüm ve ahiret zihnini hep meşgul edecek. Dört halife... ...onlar da aynı vazifeyi yaptılar. Fakat bu makama daha çok ve tam layıktılar. Hani şimdi neredeler? Daha sonra halife Hazreti Muaviye, Yezid bin Muaviye...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 Kendi bineğim hazırsa eve gitmek istiyorum. Hazır efendim. Durumdan ehli iyalimi haberdar etmem lazım. İdrak fakiri el-ezrakın tahminleri boşuna. Bekledikleri dumanlı hava yerine berrak bir aydınlık seziliyor...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 Ah bunun gibi biz de bir saldırabilsek O da olursak acele etme Ne zaman ne zaman 60 senedir bekliyoruz Kolay bekliyorum. değil sus Ümeyye oğullarını <gülüyor> halifeye karşı kışkırtmak zaman istiyor İstihbaratımızı daha da kuvvetlendirdik mi Kadınlara kadın Erkeklere erkek <gülüyor> Neye el atmışsak hepsi elimizde sus. Kardeş. Bu kadar karamsar olma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 Ya Bülf Odun kırmayı bırak da buraya gel Buyur ey efendim Karım Fatıma evde mi? Evdeler efendim Diğer çocuklarımla oğlum Abdülmelik'i çağır buraya gelsinler Baş üstün efendim. efendim de bir tuhaflık var ya Kim o? Benim ya Fatıma Ömer ah, Bu saatte hayırdır inşallah Ya Ömer hasta mısın yoksa rengin sapsarı Yok hey, hey, hasta değilim Pek kederli ve düşünceli görüyorum seni. Evet. Doğudan batıya kadar olan... ...bütün ümmeti Muhammed'in hukukunu... ...yerine getirmen vazife oldu. Bundan daha büyük düşünce olur mu? Yani halife mi seçildiniz? Kardeşim Süleyman vasiyet edince... ...Müslümanlar da seçtiler. Engel olamadım. Hayırlı mübarek olsun. Girin. Bizi istemiştiniz babacığım. Evet oğlum. Ee, sen de gel ya Bürt. Kapı açık kalsın. Peki efendim. Vefat eden dayının yerine babanı halife seçmişler. Mübarek olsun babacım. Yaşadık. İyi iyi. Mübarek olsun. Allahu Teala razı olsun. Sizleri toplamamdan maksat bu yeni vazifemi aile meclisinde görüşmektir. Bunun için demek? Ya Fatma. Bütün zinet ve mücevherlerini beytül mala bırakmanı istiyorum. Direk onlar yanındayken seninle beraber olamam. Allah Allah. Sebep ne buna? İnsanlardan istemeden önce ilk fedakarlığı nefsimden ve ehli yâlimden istemeye karar verdim. Bunun için de 50 bin altınımın hepsini fakirlere verilmek üzere beytül mala bıraktım. Madem öyle ya Ömer, İşte üzerindeki mücevherlerin hepsi bu diğerleriyle beraber Beytül Ma'la'ya bağışladım. Rabbim sana cennet mücevherleri ihsan etsin ya Fatıma. Böyle yapmakla Peygamber Efendimizin kızı Fatıma gibi manevi süslerle yaşamaya karar verdiğini gösterdin. Seni tebrik ederim. Ha, bir de Sizi dinliyorum. Halifeliğin ağır yükü bundan böyle ev işleriyle ve seninle yeteri kadar ilgilenmemen mani olacak.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 ve küçüklerini evladın bil. O zaman herkese evindeki aile fertlerin gibi muamele etmiş olursun. Ya Salim, Allahu Teala beni halifelikle imtihan ediyor. Yemin ederim ki kurtulamayacağımdan korkuyorum. Bana dedem Hazreti ömer Faruk'un mektuplarını, hayatı hakkındaki bilinenleri, Müslümanlara ve gayrimüslimlere uyguladığı hükümleri bildir. Onu kendime numune olarak kabul ettim. Ey emirel müminin,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 Şevzeb'in küfede gizliden gizliye yaptığı çalışmalarla halifeye karşı taraftar toplaması bile El Ezrak'ı tatmin etmiyor. karanlık olan kalbi daha da karanlık işler düşünüyor. Hele yeni halifenin ehli beyte karşı olan muhabbeti onu iyice çileden çıkartmışa benziyor. Şu birkaç ay içinde her şeyin şekli değişti. Günden güne halk onu daha fazla destekliyor Hele de şu metiyeler Ehli kötülemeyi bırak Bizzat halifenin kendi cuma hutbelerinde Metusenalar döşeniyor Gelen gideni aratır derler ya Tam buna Aa, göre ya, Bu böyle devam edemez Bir şeyler yapmak lazım <Gülüyor> Daha her şey bitmedi. Evet, şimdi tam zamanı. Ne olur Yeni bir plan falan mı ha? Seleme Bin Abdülmelik ne zaman dönüyordu? E, bu, bu günlerde İstanbul kuşatmasından İstanbul döner diyorlar. Kuşat. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Ümeyi oğullarını kışkırtmamız iyi oldu. ...ve Seleme'yi ayarlarsak... ...dediklerinden pek bir şey anlayamadım ben... ...biraz bekleyince anlayacaksın Şevzep... <gülüyor> ...sen çalışmalarına devam et... ...her an savaşa hazır bir ordu istiyorum... <gülüyor> ...güzel de soruma cevap vermedin... <gülüyor> ...halifenin en yakını... ...halası... ...Ümmü Merva'nın bugünlerde ismini duyarsan... ...hiç şaşma dostum... ...hiç şaşma... <gülüyor> Şöyle buyur efendim. Yeğenim Halife Ömer'le görüşmek istiyorum. Az bekleyin haber vereyim. Bir heyetle görüşüyor. Belki de bitmiştir. Bekliyorum. Girin. Efendim halanız Ümmü Mervan sizinle görüşmek istiyor. Hemen içeri. Buyurunuz efendim. Halife sizi bekliyor.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 Bir gün sana zararlarının dokunacağından korkuyorum. Ey hala. Kıyamet gününün dehşeti dışında korkacağım başka bir şey yoktur. Bunu da Allahu Teala'nın gadabından emin olmadığım için söylüyorum. Aa, sizi düşündüğüm için... Hazineye devrettiğim mallardan bahsediyoruz. Onları Müslümanların hakkı olduğu için devrettim. Benim diye ki onları size hediye edeyim. Şayet istediğiniz dünyalıksa kendi malımdan vereyim. Aa.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 Ne yapmak istiyorsunuz? Ey hala sana derdimi anlatmaya çalışıyorum. İşte getirdim efendim. Hı. Eti şöyle koy. Dinarı da mangaldan elindeki maşayla çıkartıp bana ver. İşte buyurunuz efendim. Şimdi eti önüme kızgın paranın altına yaklaştır. Hı. Tamam. Ne anlatmak istiyor böyle? Ey hala sen benden bunu istiyorsun.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 Düşman bildiğin insan için bu kararı verirken... ...onu şehadetle en büyük manevi makama yükselteceğini bilseydin... ...acaba ne yapardın? Ya ezak, otur artık! Gidip geldikçe benim başım dönüyor! kim çıkarsa adeta büyülüyor etkisi altına alıyor olacak şey değil bu işin sonu yok biz bırakalım hayır bak o halde söyle nedir? zehirlemek Şş, halifeyi zehirlemek ne ne dedin ne dedin evet bundan başka çare yok bu, bu, bu çok tehlikeli bir iş kimsenin ruhu bile duymayacak eşkilatımızı faaliyete geçirelim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 ...onu tefekkür ediyor. Gözlerinden süzülen yaş damlacıkları... ...nurlu yüzünden kayarak... ...mübarek sakalları üzerinde... ...billurlaşmakta. Hanımı Fatıma'nın içeri girdiğinin farkında bile değil. Yine dalmış. Yine düşüncelerde. Ya Ömer! Ya Ömer! Duymadı bile... Ya Emir el-Mümin'in... Evet. Buyur Fatıma, bir şey mi dedin? Yine düşüncelerdesin. Öyle. Bu milletin beyazına, siyahına halife oldum. Fakirleri, garipleri, kendi halindeki biçareleri... ...zorla tutulan esirleri... ...ve memleketin dört bir köşesindeki... ...nice dertli ve kederlileri düşünüyorum. Yarın kıyamet gününde bunlardan hesaba çekilecek biri... düşünmesinde ne yapsın? Ah, ne olur biraz ferah tut içine ya Ömer. Elimden hiçbir şey gelmiyor ki yardım edeyim. İyiliğiniz ve selamet ermeniz için hep dua ediyorum. Yapabileceğinin en güzelini yapıyorsun ya Fatıma. Allahü Teala razı olsun. Bugün öğlen namazından önce şöyle biraz uzanmıştım. Bu sırada çok tuhaf bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Gördüm ki kıyamet kopmuş. Mahşer yeri. Herkesi hesaba çekiyorlar.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 Sonra da sizi getirdiler. Ah, ah, Allahım! Ah, aman ya Rabbi, bayıldı. Ya Ömer, ya Ömer! Vallahi senin selametle Sırat Köprüsünü geçtiğini gördüm. Ah, yerde çırpınıp duruyor. Ne yapsam? Böyle olacağını nasıl da düşünemedim. Ya Rabbi, sen efendime ferahlık ver. Hemen su getireyim bari.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 Eşya taşırım, Yük taşırım. Kolay gelsin. <gülüyor> Teşekkür ederim. İşin mi? Hayvanın da çok yorulmuşa benziyor. Evet. Sadece biraz terli. Taşıyabilirim. Şu anda hazır değil ama e, olduğu zaman ey yabancı. Hadi köyla. E, dur dur bekle. Daha bitmedi. E, olduğu zaman dedim ya. E, neredeyse akşam olacak. Ya sözümü daha bitirmemiştim. Tanıyorsun beni. Koskoca bir devletin halifesinin... Hadi, hadi uzatma da söyle. Bin dinar kazanmak istemez misin? Bin dinar. Bin dinar. Sen benimle dalga geçiyorsun. Dur. Dur. dur. Ne dalgası? Halifenin en yakınıyla mı? Bin, bin dinar mı? Yani bin dinarın ne demek olduğunu biliyor musun? Ancak senin gibi bir yiğit yapar bu işimi...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 Nasıl olacak peki? Yarından sonra ben seni yine arayacağım. Yalnız bir şartım var. Neymiş o? Şimdilik bundan kimseye bahsetmeyeceksin. Göreceksin efendim bundan çok memnun kalacak. Tamam, bahsetmem. <gülüyor> El Ezrak kendine göre ipin ucunu yakalamışa benziyor. Sinsi gülüşünden yayılan cehennem kokuları her yanı zehirlemeye hazır. Zakkum tutacak eller hizmetçi bürdü maşa olarak tutmaya çalışıyor. Bütse günlük ev istihkakını kazanmanın memnuniyeti içinde yorgun argın haldeki hayvanıyla eve dönüyor. Akşam namazından önce evde olması lazım.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 Neredeyse akşam ezanı da üzere. Peki efendim... ya gece boyu yetecek mi? Daha yeni kondu efendim. O halde çalışmaya başlayabiliriz. Ben hazırım efendim. Hariciler köfede işi iyice azıttı. Son gelen haberlerden Şevzep komutasında isyan için toplandıkları ve silahlandıkları anlaşılmaktadır. Ne emrederseniz derhal yerine getirelim. Şu safada Irak valisi Abdülhamid'e bunun için bir talimat göndermek istiyor mu?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 Hadi sana karşı hiçbir fenalık yapmadığım halde bu ihaneti niçin yaptın? Ha? Niçin? Ben ben, ben ben yapmadım efendim. Hayır ya, börtüye mi zehir katmışsın? Hadi hadi konuş da durma Söyle. Ben, ben ben ben yapmadım efendim. Eğer doğruyu söylersen seni affedeceğim. Hadi. Hadi. Affet beni efendim. Ayaklarını öpeyim, ne olur affet. Böyle bana ihanet ettirecek kadar ne verdiler sana ya bört? Bin bin, bin dinar verdiler. bin ağlamayı bin hadi git getir bin bin dinarı. Eğer o bin dinarı bin bin bin bin bin bin bin bin bin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 Zira yemekle aldığı zehrin öldürücü etkisi bütün vücudunu sarmış. Ey hekim, demek ki zehir sebebiyle hayatı hakkında bir teminat veremiyorsunuz. Maalesef öyle. Ya hekim, sadece bana değil... ...zehir içmemiş olanların hayatı hakkında da teminat verme. Yine de bir şeyler yapmak lazım ya Emir el-Mümin. Hayır. Artık Rabbime kavuşmam benim için daha güzeldir. Ama ağlıyorsunuz. Allahu u Teala'nın yardımıyla nice sünnetleri ihya ettiniz. Adaletinizle nice güçsüzleri güçlü kıldınız. Ben Rabbimin huzuruna bütün milletine hesabını vermek üzere çıkacak değil miyim? Herkese adil olarak davranabildiğimden de emin değilim. Yaptığım kusurlar ağır. Biraz biraz oturmak istiyorum. Hemen efendim. Evet. Evet, şöyle. Az daha efendim. Tamam. Yastığı da çektik mi? Evet, evet. evet. Böyle iyi.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 İki buçuk yıllık halifelik imtihanı 41 yaşında sona erdi. Allahü Teala o mübarek zaten sonsuz makamlar bahşedip bize de şefaatinden mahrum etmesin. Bir başka programda buluşmak dileğiyle hoşça kalın.